Merhaba, uzun bir zamandan sonra tekrar e, sesimizi duyuyorsunuz. Tekrar sizlerleyiz. E, ben Gizem. Ve ben Rabia. Bu hafta daha önceki programlarda da e, konu aldığımız Genç Hayat Vakfı'nın e, vakf vakfı dip yani doğru iletişim projesi ve hay yani hizmet aktivite yardımlaşma projelerinden bahsetmiştik. Bu programımızda ise sokağım, Sokağımdan Tarih Yazıyorum adlı e, projeden bahsedeceğiz. E, konuklarımız... Ee, Pınar Eriç, Deniz Müftüoğlu, Tenur Katkı merhaba biraz, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Merhaba Tanur Katkı ben İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Psikoloji Öğrencisiyim. Ee, ben Pınar projenin çalışanlarından bir tanesiyim. Ben de Deniz proje, proje gönüllülerindenim Boğaziçi tarihte okuyorum. Peki bu proje hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Yani neden, nasıl, proje hakkında? Sokağımdan tarih yazıyorum. Bir sözlü tarih projesi. İstanbul'un onayiçesinde farklı farklı liselerdeki gençleri semtlerindeki yaşlı insanlarla buluşturup semtin eski yaşantısına dair bir takım ipuçları kovalattırıyor aslında. Ee, ve çıktılarından da bir semt gazetesi basılıyor. Tabi bunu yapanlar genç gençler. Gençlerin haberleri semt gazetesinde derlenip e basılıyor. 10 tane ilçede e Beyoğlu, Fatih, Şişli, Kağıthane, Üsküdar, Eyüp, Tuz, Tuzla, Tuzaryer, Sarıyer, Beykoz. Maltepe. Maltepe, evet. <gülüyor> e, projenin amaçlarını neler? Projenin amaçları projenin amacı Aslında işte bu sözlü tarih bir araç Aslında gençlerin kendi yaşadıkları semti keşfetmek fark etmek onun Hani belki son 50 senedeki Hani geçirdiği dönüşümü anlayabilmek ve aslında bunun üzerinden İstanbul'u anlamaları projenin herhalde en temel hedefi olarak belirtilebilir Peki bu projenin Size gönüllülere katkısı nelerdir? Bir de e, gençlere katkıları nelerdir? Projenin e, üniversite öğrencilerine kattığı çok şey var aslında. Çünkü yıllar sonra, yani üniversite ikinci sınıftasınız ya da birinci sınıftasınız, liseden... Ayrılmışsınız üzerinden zaman geçmiş sonra geri dönüp baktığınızda kendi geçmişinizi görmüş gibi oluyorsunuz o çocukları arkadaşları gördüğünüz zaman bir de öğrencilere de kattığı çok şey oluyor lise öğrencilerine mesela benim Beyoğlu çalışmamda ve Şişli çalışmasında gördüğüm ilginç ilişkiler oldu mesela Beyoğlu'nda tarla başında yaptık biz ilk çalışmamızı orada bir arkadaş vardı komşularıyla pek fazla diyaloğu yoktu bu arkadaşın. Yani sadece ekmek almaya falan giderken teyzeler ona işte şuraya git buraya git diye onlarla teyzelerle pek fazla diyaloğu yoktu mahallesinde. Daha sonra işte evine gidip röportaj yaptığımız teyzelerle artık daha işle dışlı bir ilişkisi var. Daha samimi. Bir de mesela Şişli Endüstri Meslek Lisesi'ne gittiğimizde orada Öğrenciler kendi aralarında birbirlerini çok soğuklardı. Özellikle kız ve erkek gruplar arasında büyük bir kutuplaşma vardı. Çünkü kızlar azınlıkta oldukları için biraz dışlanıyorlar tabii okuldan falan. Sonra onları bir araya getiren bu proje sayesinde... ...onlar da birbirlerini daha yakından tanımış oldular. Birlikte bir şeyler yapmak da onların arkadaşlıklarını geliştirdi. sokan Ben Tarih Yazıyorum proje konusunu nasıl veya ne düşünerek belirlediniz? Sokamdan tarih yazıyorumun ilk çıkış noktası şöyle bir şey ee, gençler yaşlılarla konuşmuyorlar. bir Aslında kuşaklar arası bir iletişimsizlik, bir kopukluk vardan yola çıkarak e, sözlü tarihi projeye dahil etmişler aslında bakarsanız. Bir nevi kuşaklar arası bir iletişim projesi aslında sokamdan tarih yazıyorum. Ee, peki Hani bu saydığımız ilçeler neden o ilçeler? Hani diğerleri değil de neden bunlar? E, çünkü proje ilk önce tasarlanırken e, belediyelerin yardımcı olabileceği düşünülmüş ve belediyelerle temasa geçilmiş. Ve bu seçilen ilçelerdeki belediye e, başkanları veya belediyedeki ilgili kişiler e, daha açık görülmüşler projeyi yapmaya. O yüzden bu ilçeler tercih edilmiş aslında Tuzla'dan bize talep geldi mesela Tuzla aslında Tuzla'nın yerine Zeytinburnu vardı ilk proje tasarlandığında. Evet fark ettim zaten. E, Tuzla'dan gelip hani Tuzla olmadan İstanbul'da 2010 Avrupa Kültür Başkenti olamaz lütfen bizi de dahil edin yani bizim İstanbul'da 2010 bizim proje destekçimiz hani o yüzden hani eğitim projelerinden biri gibi gözüküyor. E, Tuzla'dan bir ilçe e, milli eğitim hmm, Müdür bir şey bilmiyorum şimdi adamın tam titrini o arıyor ille de gelin bize de yapın ille de gelin bize yapın çok biz de gittik orada yaptık aslında Tuzla da böyle oldu dahil oldu çok da güzel oldu gerçekten hani oradaki gençlerin işte evet Beyoğlu'nda Fatih'te orada burada her tarafta hani bir dünya aktivite varken hani oraya da ee, onun da yani oranın da projeye dahil olması çok da hoş oldu peki hani neden zeytin burnunu çıkarttınız? O da olamaz mıydı? Evet o da olabilirdi ama 10 tane ilçe vardı ve bizim zeytin burnunda hiç kontağımız yoktu aslına bakarsanız. Ee, ve hani tuzadan bu kadar istek gelince biz de hani neden olmasın da olsun o zaman dedik. Neden ol? Yani ben onu anlayamadım şimdi. Ne? Neden 10 tane olması gerekiyor? Ee, çünkü projenin belirli bir bütçesi var ve ilk yazılışı var. Ee, o yüzden hani 10 tane olsun, 1000'lisi öğrencisi olsun, her ilçede 100 olsun diye düşünülmüş. Yani 10 tane ilçe seçilmiş. Özel bir şey olduğunu zannetmiyorum. Hani projenin sistematik. Evet iki ilçede çalışsaydık iki ilçede olurdu. Ne bileyim. Ee, peki bu projeyi peki. yapmak istediğinizde tedirgin olduğunuz veya zorlandığınız şeyler oldu mu? Yani ilk yazılış aşamasında ben yoktum aslında bakarsanız. Projeye sonradan dahil oldum ama hani proje boyunca tabii ki çeşitli tedirginlikler oluyor, ister istemez oluyor. Yani haliyle mesela örnek vermek gerekirse ilk hani mesela Eyüp ilçesinde biz imam hatip okullarından bir tanesiyle çalışmak istedik. Çünkü hani her tarafa ulaşabilsin, herkese dokunabilsin. Her lise, her liseden hani insanlara ulaşabilirim. İşte Ermeni liseleriyle de çalıştık. Ne matiplerle çalışmalıyız. İlk mesela ciddi bir çekinceyle gittim ben hani okula projeyi götürürken hani nasıl olur ne derler olur mu acaba falan. Nitekim de oldu. <gülüyor> <gülüyor> Tenor <gülüyor> <gülüyor> Hanım, abla. <gülüyor> abla diyebilirsin mi? Abla. <gülüyor> <gülüyor> abla, sen hiç konuşmadın. Sana ne gibi katkıları oldu? Memnun musun? Hani Çok memnunum projeye katılmaktan. Ben bana katkılarından ziyade liseli öğrencilere ne katabilir diye düşünerek projeye katıldım. Çünkü lisede çok sıkılan bir öğrenciydim. Okula gitmeyi sevmiyordum. Çünkü okulun belli giriş çıkış vakitleri vardı. Orada kendimi hapishanedeymiş gibi hissediyordum. Ders vakitleri biz oraya daha gelmeden önce belliydi. Hangi dersten ne anlatılacağı belliydi. Öğretmenler belliydi. Benim orada olup olmamamın hiçbir anlamı yoktu. Ama zorunlu olarak ben orada olmak zorundaydım. Yoksa işte zorunlu bir eğitim vardı zaten sekiz yıl. Yoksa hayatıma devam edemezdim. Birçok sorumluluğum vardı. Ama sorumluluklarımı seçme hakkım yoktu benim lisede. ne yapabileceğimi bilmiyordum ama önüme koyuyorlardı. E, bu yüzden de kaçış yolları arardım hep lisede. Bütün sosyal aktiviteleri girerdim. Yani münazaradan tutun, psikolo psikologların gelip verdikleri kaygı eğitimine kadar her şeye girmeye çalışıyordum. Ki en sonunda kaygı eğitimine ne gerek var canım diyerek beni kabul etmemişlerdi. O kadar gitmeye, <gülüyor> kaçmaya çalışırdım sürekli. Böyle olunca da dedim ki ben lise öğrencisi olsaydım bu projeye kesin katılırdım. Dedim ki hani çocuklar bir şekilde nefes alabilsinler. Bu kısır döngüden, bu hiyerarşik eğitimden bir e, nebze ben onların kaçmalarını sağlayabilirsem çok mutlu olurum. Bu şekilde katıldım. Ki çocuklara da, da bunun olduğunu gördüm. Çünkü hani genelde küçük oldukları için çok da küçük değiller aslında. hani Benim bir grubum 15 yaş civarındaydı. Diğerleri de 16-17 yaşındaydı. Ama çok ciddi izin sorunları vardı ailelerinden. Hani çok kısıtlı vakitlerde dışarı çıkabiliyorlar. Mesela saat 3 olduğunda eve gelmiyor musun diye mesaj atıyorlardı. Hani benle olmalarına rağmen... Bunu da birazcık kırmak istedim hani çocuklar gelsinler biz farklı bir şey yapalım. Aynı şekilde kendi entelektüel gelişimlerine de katkıda bulunsun. Çünkü hani lisede böyle çalışmalar da çok azdır. Devlet okullarına gidiliyordu genelde. Orada da sosyal çalışmalar çok azdır. Kulüp etkinlikleri genelde öğretmenlerin gözetiminde olur. Öğrenciler bir araya gelip bir kulüp etkinliği tek başlarına lisede hayatta yapamazlar. Bu şekilde katıldım. Onlara da bunların hepsini kattığını düşünüyorum. Yani ben çektim siz çekmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Beraber kaçalım. <gülüyor> ee, o zaman ben de bu soruyu hepinize sormak istiyorum. Ee, bu projeyi bu projede yer aldıktan sonra neler hissettiniz? Ben kendimi çok iyi hissettim açıkçası. Çünkü Tendur'a çok katılıyorum bu konuda. Bir de bizde şey vardır. Tarih öğrencisiyim ben. Tarih kitapları işte milattan önce bilmem kaç yılında başlar işte en son cumhuriyeti kurarız ondan sonra orada bitiririz sanki tarih bitmiş gibi aslında yani bir de sözlü tarih diye bir şey var yani bu projenin de zaten bir amacı da o yani insanlarla yüz yüze konuş yüz yüze görüşüyorsunuz ve tarihin dokunabildiğiniz kısmı yani bu sözlü tarih dediğimiz şey bunu öğrencilerle tanış, tanıştırmak gerçekten önemli bir şeydi ve Yine liseler kendi işlerinde de bu tarz kulüpler açtılar. Yani sözlü tarih kulüpleri falan. O bakımdan onlara da bir şey kattığım için ben de kendi adıma mutluyum. Peki bu projede kaç yaşındaki kaç yaşındaki kişiler yer alıyor? Yani yaş sınırlaması var mı? Şimdi projede aslında o kadar geniş bir yaş skalası var ki 9 ve 10. sınıf var mesela. Hani bu asıl hani ekipleri oluşturduğumuz gidip hani o semtin çocukları orada okuyan çocuklar veya okulda okuyan çocuklar. Bunun haricinde üniversiteden gönüllü, bir gönüllü havuzumuz var. Ee, bunun yaş skalası herhalde 90 doğumlulardan 82'ye kadar diyebilirim herhalde bu gönüllü havuzunda bulunan kişi. Bunlar bu grupları öğrenci gruplarını yönlendiriyorlar, kolaylaştırıyorlar sözlü tarih çalışmaları sırasında. Eee bunun haricinde bir de semtte yaşayan yaşlı insanlar var. Kaynak kişi dediğimiz işte sözlü tarih terminolojisinde kaynak kişiler de e, bu projenin bir parçası. Bunun haricinde işte okullarda öğretmenler var. Ne bileyim hani bir sürü bir sürü semtler. Semtte temas etmek zorunda olduğunuz muhtarlar var kaynak kişiyi bulabilmek için. Semt Güzelleştirme Dernekleri var. Bir sürü bir sürü şeye dokunuyor aslında proje ve bir sürü farklı insana dokunuyor. O yüzden e, 7'den 70'e herkesin evet. projesi falan mi <gülüyor> <ben>. bilmiyorum. <gülüyor> 70'den de yukarı. <gülüyor> Belki evet evet 70'den de yukarı hatta tabii olabildiğince ya geriye şuralara. gitmeye çalışmak istediğimiz için. <gülüyor> Şimdi kısa bir ara, ara verelim o zaman parçamızı dinledikten sonra tekrar birlikteyiz. d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître Montmartre en temps-là, accroché des lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. c'est la ganse s'est connu moi qui criait famille et toi qui posais nus à la brève à la brève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 Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire Et quand quelques pistons, contre un bon repas chaud Nous prenaient d'une toile, on récitait des verbes autour du poêle, en oubliant l'hiver La bohème, la bohème, ça voulait dire Tu es jolie, oui jolie La bohème, la bohème Et nous avions tous du génie Souvent il m'arrivait devant mon chevalet De passer les nuits blanches Retouchant le dessin De la ligne d'un sein du galbe d'une hanche Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin Devant un café crème Et puis j'ai mais La vie valide que l'on s'aime qu'on on aime la vie La bohème La bohème Ça voulait dire On a vingt ans, La bohème La bohème Et nous vivions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 La on était jeunes, on était fous mais <rire> oui, on était fous, mais, mais jeunes jeune. La bohème, mais la bohème Ça ne veut plus rien dire du Aşamızı dinledik, tek sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada e, tekrar hatırlatmak istiyorum. Genç Hayat Vakfı, sokaklardan Tarih Yazıyorum ekibinden. Tenur abla, Deniz abla ve Pınar abla ile birlikteyiz. Ee, peki hani kaynak kişiyi nasıl buluyorsunuz? Gençler e, Gençleri nasıl seçiyorsunuz? Onlara nasıl ulaşıyorsunuz? Şöyle oluyor. E, hangi ilçe çalışılacaksa e, o okulda çalışmayı tercih edilecek okullar belirleniyor. Sonra okuldan randevu alınıyor. Bunlar tabii böyle idari biraz sıkıcı buraları hızlı geçiyorum. Sonra okula gidiliyor. Bir sunum gibi bir şey yapılıyor aslında. Ee, projeyi anlatıyoruz. Ve hani bazı çocuklar işte gençler işte ben gazeteci olmak istiyorum. Ben tarihi seviyorum. Ben İstanbul seviyorum. Ben aktivite istiyorum diye çeşitli gerekçelerle zaten gönüllü oluyorlar projeye. Yani projede lise öğrencilerinde de gönüllülük esas aslına bakarsanız. Ee, peki Sokağımdan Tarih Yazıyorum projesiyle ilgili bir gazeteniz varmış. Ee, bu gazeteden biraz bize bahsedebilir misiniz acaba? Ee, işte dediğim gibi gazete projenin bir çıktısı oluyor. Şimdi ne oluyor? Gençleri e, toparlıyoruz liselerde. Sonra okullarda atölye çalışmaları düzenleniyor. Bir ön çalışma gibi. Ee, bir mail grubumuz var. Gönüllü havuzuna bir duyuru atıyoruz. İşte şu lisede, şu tarihte, şu saatte çalışma var. Sonra ne oluyor? Sonra biz de diyoruz ki biz bu ilçede çalışmak isteriz. Mesela ben Şişli ve Eyüp ilçelerinde çalıştım. Orada hani bizim de vaktimizi uyan bir okula gittik. Ee, öğrenciler genelde çok istekli oldukları için ben bu abla istiyorum, ben bu abi istiyorum, ben bu abla istiyorum şeklinde zaten siz orada kendileri seçiyorlar. Genelde arkadaş gruplarıyla beraber 4-5 kişilik gruplar halinde biz onlarla ilk olarak sözlü tarih atölyesi yapıyoruz. Bir 1,5-2 saat içerisinde. Sözlü tarih nedir? Nasıl gelişmiştir? Biz niye bu projeyi yapıyoruz? Biz kimiz? İşte bu projenin sonunda ne olacak? İşleyişinde neler olacak? Kaynak kişi nasıl seçilecek? Sonrasında görüşme yapıldıktan sonra bir deşifre sürecimiz var. Deşifre nedir? Nasıl yapılır? Bunları konuşuyoruz. Ardından tabii gönül isterdi ki kaynak kişi dediğimiz, görüşme yapabileceğimiz kişi de çocuklarla beraber gidelim, kendimiz bulalım. Ama hani onlar çok yoğun olabiliyorlar, biz çok yoğun olabiliyoruz. Benim hiç başıma öyle bir şey gelmedi. O yüzden ben gidip kendim buldum kaynak kişiyi. Sonrasında da işte çocuklarla, gençlerle haberleştik. Kaynak kişiyle görüşülüyor. Bu şekilde yaptık. Bizim mesela kaynak kişi bulmak konusunda değişik... Yani değişik şeyler olabiliyor. Değişik metotlar olabiliyor. Mesela biz Deniz'le şişide kaynak kişi aradık. Bayağı bayağı değil mi? Sokakta evet. hani gittik Berber'e sorduk. Aa orada birisi var gidelim sizi hani Aa ona gidelim. A. Şeye gittik. lape İp hastane var ya Şiş'te. Oradaki hastaneye girdik mesela. Yolda tanıştığım birisi vardı falan filan. Yani bu şekilde değişik kaynak kişi bulma maceraları başınızdan geçebiliyor aslına bakarsanız. Ama çoğunlukla. Ee, birilerinin akrabaları oluyor. Çocuklar o semtin çocukları olduğu için gençler o semtin gençleri olduğu için onlar zaten hani birilerine e, işte a birisi var falan diye böyle işte benim amcam var şurada falan hani gidelim randevu alınıyor. O şekilde de e, ayarlanabiliyor bulunabiliyor kaynak kişi. Evet, Peki. Giderken de biz fotoğraf makinemiz ses kayıt cihazımızla birlikte gidiyoruz. İşte sohbet esnasında ses kayıt cihazını açıyoruz. Tabi izin istiyoruz ondan istiyor mu bunu falan diye. Fotoğraflar çekiyoruz. Sonra o ses kayıt cihazını kağıda geçiriyoruz. O kağıttan da güzel bir gazete metni hazırlayıp gazeteye gönderiyoruz fotoğraflarla birlikte. E, deşifreyi e, yani o hani mülakatın ses kaydını Word dosyasına dökme işini liseli öğrenciler ve gönüller beraber yapıyorlar aslında. Bilmiyorum size mesela liseli öğrencilerin kaçlı durumlar oldu mu deşifreden? Benim biri yapmadı. Yaklaşık 10 öğrenciyle çalıştım. Yapmak istemediler ya çünkü hani ben onlara, da, ben şey onlara da hak veriyorum. Hayır 9'dan 5'e kadar 4'e kadar okuldalar haftanın 5 günü. Onun dışında hafta sonu okul kursuna giden oluyor, dershaneye giden oluyor. E ben de o kadar dolu olsam kaçacak yer ararım. E, hal böyle olunca da ben de çok sıkmak istemedim gençleri. İleride çok yaparlar, çok yaparlar diye <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> Kendim yaptım. Ya e, bir şey sormak istiyorum şimdi e, hani kaynak kişi... E, gidiyorsunuz hani konuşmak istiyorsunuz konuşmak istemiyorum anlatmak istemiyorum gibi hani sert tepki verenler oluyor mu? Ya da hani hiç alakasız bir konudan girip alakasız bir yerden çıkanlar. E, tamam. İlk önce ilk soruna cevap vereyim. E, çarşambada dayak e, yiyen gönüllülerimiz oluyor. <gülüyor> abartıyorum dayak kısmını <gülüyor> abartıyorum da hani... Ee, bu bu tip şeyler olabiliyor yani sıkıntı olabiliyor. O yüzden hani konuşmayacağım anlatmayacağım diye diyebilecek biriyle zaten öyle bir şey talep etmiyoruz görüşelim. ya yani Zaten istekli olması gerekiyor. Böyle böyle bir şey yapacağız bize de bunu anlatır mısınız bizle konuşur musunuz diyoruz değil mi? Eğer öyle bir şey diyecek gibi oluyorlarsa zaten başka bir kaynak kişiye gidiyoruz. Ee, ikinci sorunu unuttum ama. O da şeydi, <gülüyor> onu, konu dışına çıktı çıkarsaydı galiba konuşurken. Ha, evet. Konu dışına çıktı oluyor mu? saçmaladığı falan. Çıkı oluyor. O zaman sen onu kendin döndürüyorsun konuya. Hala askerlik anılarını anlatmaya devam edersen <gülüyor> kapatıp gidiyorsun. Yani. Artık yani ne çıkarsa o kayıptan. Yani bu bu, bu bize de döndü biraz. Yani bizde de öyle oluyor. Bazen çok biliyorlar konuda. Evet değişiyor. Biz yapmayız öyle şey. <gülüyor> Yok size de. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki projede başınıza gelen ilginç olay, olaylar oldu mu? Oo dolu. Ama şimdi böyle aniden sorunca bulamadım. Ben mesela bir bey oldum da yine tarlabaşında bir teyzeye kapıdan gördüm evi. Ev böyle çok tarih kokan bir evdi. Zorladım, zorla girdim resmen o eve. Ve gazete isminin de konmasını istemedi teyze. Sonra gerçekten ortaya çok güzel bir yazı çıkmıştı. Hatta neden ismimi vermedim, neden fotoğraf vermedim Pişt diye de üzüldü daha sonra. AY değil mi? Evet. <gülüyor> Sizin bir stediz de var. Ve çok eğlenceli bir site. Bana da Rabia işte bilgisayardan mesela konuşurken attı. Girdim hani eğlendim ve bulutlar dönüyor. Eyüp Beyoğlu falan. Ve i̇şte eğlenceli bir site. Hani merak edenler girmeli bence. Sokağımdan tarih yazıyorum. Nokta. Ork. Evet. Yani güzel. Yani şey de, gazete de güzel. Bir Ses Kiçin programının daha sonuna geldik. Tenur Kavgı'ya, Deniz Müftüoğlu'na ve Pınar Eriç'e bize verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Pist evet, Teknik Basası yardımcı olan Elavya'ya El de çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımızı burada sonlandırıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.